Şöyle bir, yani, hani bu bir şiddeliği sağlayan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Aslında bugün sadece bunun üzerine konuşacağım ben. Ee, hani bir araya gelen bedenler hakkında e, konuşmak dileğim. Ee, aslında Dölöz'ün de bütün kariyeri boyunca yapmaya çalıştığı şey, yan yana gelebilen, bir arada mümkün var olabilen bedenler de, bir arada mümkün olamayan bedenler arasındaki ilişkileri incelemekle, e, yani bun, bunun serüveniyle alakalı. Ee, mesela yıldız öbeklerinden bahsedebiliriz. 10 üzeri 8 ya da 10 üzeri 10 yıl bir arada var olabilen yıldız öbekleri. Deleuze'n düşüncede moleküler düzeyde, insan evreninde, astronomik düzeydeki bu nesnelerin bir araya nasıl geldiği ya da bu birliktelikler nasıl oluşturduklarına dair çok teknik ve özel bir e, kavram var. Buna asamblaj diyoruz. Bu toplamışların, bir arada oluşların aslında hikayesini nasıl kurabiliriz? Ve burada nasıl olur da bu bedenler birbirlerini baskılamaksızın, bu bedenler faşizan olmayan bir yaşama adım atabilirler sorusuyla meşgul oluyor. Ve benim de aslında bugün özellikle sormak istediğim soru, Nebri'nin de bir makalesinde sorduğu bir şey bu. Hiyerarşik olana, yaşamı baskılayan ve bedenlerin bir araya gelişlerini baskılayan, engelleyen mekanizmalara nasıl direniriz? Döloz'un e, politik kontrolüsündeki e, belki de temel sorunsallardan bir tanesi bu. Biz e, bu baskılayıcı mekanizmalara hangi araçlarla ve nasıl direnebiliriz? Bunun adı e, Negrin makalesinde molar olana nasıl direniriz şeklinde tezahür ediyor. Ee, ama ben genel anlamda bugün e, dördüncü düşünce içerisinde e, bu bedenlerin bir araya gelişlerini e, ve bedenlerin bir birlikte etkileşimlerini yok sayan e, bu e, mekanizmaları nasıl direnebiliriz sorusuyla e, faşır neşir olmak bunu bunu araştırmak istiyorum aslında şimdi e, aslında e, sinema 2'de de dördün Sinema bir de pardon, Hareket imgede iki hareket arasında yaptığı ayrımla başlayabilirim. Burada Dölez diyor ki iki tür hareket var. Bunlardan birincisi bizim zaten çoğunlukla kullandığımız gündelik hayatta kullandığımız hareket kavrayışı. Bu hareket kavrayışı hareketi noktalar arasındaki hareket olarak konumlandırır. Yani hepimizin işte ortaokulda, lisede çözdüğü hareket problemlerindeki gibi A şehidinden B şehrine doğru biri 60, diğeri 90 km hızlı ilerleyen iki araçtan birisi diğerine göre 2 saat önce 5 yerine varıyorsa falan. Buradaki hareket kavrayışımız aslında hareketsizliği referans alır ve bize bir dünya kurar. Bu dünya nasıl bir dünyadır? Aslında hareketi kendi içinde düşünmek sizin hareketi sabitliğe referansla düşünür. Dolayısıyla noktalar arasındaki hareket terimini, ya da hareket kavramını merkeziyleştirir. Bu çok eski bir tartışmadır. Hepimizin bildiği gibi daha işte aynı nehre iki defa girilemez diyen Heraklit'in öğrencisi Kratilus'un aynı nehre bir defa bile girilemez değişimdeki gibi Deleuze'de aslında bir anlamda çağdaş bir Kratilus'tur. Aynı nehre bir defa bile girilemez diyen bir Kratilus'tur karşımızdaki düşünür. Ee, ama bu e, sadece fiziki düzeyde bir hareket meselesi değildir. Aslında bizi bize bir politik bir dünya kurar bu, bu hareket kavramı. Çünkü varlığı buradan kurmaya, buradan düşünmeye başlarız. Eğer birinci anlamıyla hareket şekli düşünürsek varlığı her zaman sabitliklere referansla hareketi talih ve ikinci bir şey olarak konumlandırırız. Ama Döloz bize çok tuhaf bir şey söyler bu e, sinema bir de. Der ki bir diğer hareket daha vardır. Hareketlerin arasından doğar, yeniden oraya döner. Şimdi bunu düşünmek, yani hareketi kendi içinde düşünmeye başladığımızda e, Döloz'un aslında temsili olmayan bir dünyaya girmeye doğru bizi ittiğini fark ederiz. Temsili olmayan, mesafeleri olmayan bir şeyi e, temsil ederek onun üzerinde baskılayıcı bir kuvvet kurmaksızın nasıl bir e, hareket, nasıl bir dinamizm düşünebilir? Döndüğünüz bir kere e, şeyde, e, Binyay'la da bu, bu ayrıma benzer bir ayrımı Satranç ve Go üzerinden yapıyor. Diyor ki e, Satranç... İşte, e, yerarşik bir dizilimi olan taşların belirli konumlarda e, belirli hareket biçimleriyle sabitlenmiş, önceden bilinen hareket biçimleriyle ve belirlenmiş bir erekle oynandığı ve dolayısıyla birinci anlamıyla harekete birinci anlamıyla bir e, politik dünyaya gönderme konu bir oyundur. Ve dolayısıyla e, satranç oynarken müthiş stratejiler geliştirebiliriz. Ama her zaman taşlar daha oyuna başlamadan önce belirlenmiştir. Bunun karşısına ikinci anlamıyla hareketin yani Go'nun oyunu, Go oyununu önerir. Go oyununda hiçbir taş daha önceden oyuna başlamadan önce nasıl hareket edeceğine hangi noktaya konumlanacağına dair herhangi bir belirlenme sahip değildir. Dolayısıyla her taş bulunduğu pozisyona göre bulunduğu ilişkiselliğe göre belirli bir stratejik değer kazanır. Ve dolayısıyla, e, hatta satranç tüccarların öldür falan e, gibi işte ama Go gerçek bir savaş oyundur falan diye ekler orada. E, Deleuze ve Go binyayla da. E, ve bu kritik ayrım e, bize e, öncelikle e, kavramsal düzeyde ayırt edebileceğimiz ama gerçeklikte iç içe bulunan iki düzenlemeyi, iki e, asamblajı ya da iki öbekleşmeyi sunar. Bu dünyayı aynı şekilde Döloz dilsel biçimde e, Dır ve V arasındaki ayrım üzerinden kurar. Dır yani bizim bu kullandığımız bu kopula Dır şeklinde biçimlendirdiğimiz dünya aslında ağaç yeşildir örneğinde Döloz'un bir e, özneyi bir sıfata bağlayıp yükleme dönüştürür. Ama halbuki e, Döloz'un aslında e, gerçekliği kurduğunu düşündüğü dünyada Ağaç yeşildir önermesi e, öncelikle bir oluş biçimiyle birlikte düşünülmektir. Bu da ağacı yeşermekte oluşla birlikte düşünmemizi gerektirir. Yani ağaç yeşildir dediğimde sabitlediğim ve temsil etmeye başladığım ağaç e, öznesi bu dilsel temsilde kendi varlığından koparılır. Artık bu ağaç yeşeremez bu ağaç canlı bir varlık değildir. Temsilin bize yaptığı şey budur derdiyoruz. Yani temsil bir anlamda baskılar ve sonlandırır. Bir aşkınlık biçimi yaratır. Halbuki ağacı nasıl da olur da yeşil oluş sürekli her an yeşil olmakta oluş olarak düşünebilirim. Aynı nehri bir kez bile girilemeyen bir dünyada ağacı nasıl düşünebilirim? Bir örnek. 1886'da <gülüyor> Paris'teki müzeye koyulan ve kilogramı temsil eden silindirik metal bloğun üzerine 3 cam panos geçirilmesine rağmen 120 yılda 50 mikrogram nasıl yitirmiş ve bilim insanlarının 2007'de kilogramı yeniden tanımlamak zorunda nasıl bırakmıştır? Ha, şimdi e, bu bilim insanların kilogramı yeniden tanımlarken ona referans olacak bir başka metal ya da e, değişmez olabileceğini düşündüğümüz başka bir e, blok ya da bir mesne onunla alacaklar. Ama kendileri artık şunu biliyor. Artık bilim bunu kabul ediyor. En fazla 100 yıl ilerleyecek insanlığı. Çünkü e, 1889'da Paris Dikminize'ye koyulan silindirik metal blok e, değişimden korunabilmek için 3 metal bloğu, metal 3, 3 tane cam fanus geçirilmekte rağmen e, tozlandı, moleküler bir e, etkileşime girdi. Bir takım molekülleri yitirdi ve değişti. ...en değişmez olduğunu düşündüğümüz şey bile, en korunaklı noktaya koyduğumuz şey bile değişti. Değişmek zorunda ve aynı ve bir kez bile girilemeyen bir dünyada nasıl olur da bir politik ontoloji kurulabilir? Buradan nasıl olur da Bios ve politika yan yana gelebilir? Dolayısıyla bize bunu düşündürmek istiyor. Bu dırın dünyasında, birinci anlamıyla hareketin dünyasında yani çizgi e, noktalar arasındaki hareketin dünyasında bir yasa var. Dödez diyor ki yalnızca benzer olanlar birbirine farklı olabilir. Yalnızca benzer olanlar birbirinden farklı olabilir bu dünyada. Yani bu dünyada e, fark dediğimiz şey bir üret, üretim, kendi kendinden bir doğuş ve yaratım değil, benzerlikten doğru düşündüğümüz bir şeydir. Bu dünyada biz farkın ancak temsilini ederiz. Tıpkı, ben buna şu örneği veriyorum. İki resim arasındaki yedi farkı bulun, bulmacasını çözerken yaptığımız şey gibi. Şunu yapıyoruz. Bir resimde var olan, diğerinde olmayan. Birinde işte kralın burnundaki sinek, diğerinde yok. Birinde işte kralın kafasındaki tacın, küçük bir pulu, diğerinde yok. Bunları bulmaya çalışıyoruz. Yani farkı iki şey arasındaki varlık ve yokluk meselesine indirgiyoruz. Dolayısıyla, benzerlikten farka doğru gidiyoruz bu dünyada. Bu, bu, bu sebeple de her şeyi birbirine benzetmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyin kendi tekilliği içerisinde belirmesini, kendini ifade etmesini e, olanaklı kalacak bir düzenlemeye kavuşturamıyoruz. Bu dünya içerisinde ancak karşıtlıktan farka doğru gidiyoruz. Yani olumsuzlamanın tiranlığı içerisindeyiz. Tıpkı kendi değerini ancak diğerini olumsuzlayarak var eden e, özneler gibi. Biz buna, bu dünya içerisinde mahkumuz. Çünkü biz e, platonik e, mağaramızdan hiçbir zaman e, kafamızı dışarı uzatacak cesarete sahip değiliz. Bunu yaptığımız zaman hemen karşımızda kavas buluyoruz. Hemen karşımızda belirlenemez olanı buluyoruz. Hemen karşımızda sürekli değişeni buluyoruz. Bu nokta Döloz'un e, Nietzsche incelemesine, Nietzsche e, monografisine değinmemizi gerektirecek. Burada Nietzsche'nin Nietzsche fiil yok, fail yoktur, fiil vardır ya da fiil vardır, fail yoktur gibi radikal sözleriyle de ilişkili olarak Deleuze aktif güçlerle, reaktif güçler arasındaki ayrımı gündeme getirecek. Ve aktif bir gücün sürekli kendi sınırlarına doğru giden, yani birinci anlamıyla hareketi sürekli aşmaya çalışan, ona konulan e, noktasal referansları ve sınırlamaları sürekli aşındırmaya çalışan bir kuvvet ritmiyle karşımıza çıktığını söyleyecek aktif güçlerdir. Bu güçler salt, e, maddi dünyada e, var olabildiği gibi aynı zamanda bu maddi dünyanın tarihselliğinde de var olan güçler. Tıpkı reaktif güçler olarak aktif güçlerin karşısına çıkan ve onları sınırlayarak ancak onları baskılayarak var olabilen köleci güçlerin tarihsel zafer kazanması gibi. Aslında tarih, niçeci soykütük açısından bakıldığında Dönez de buna katılıyor. Reaktif güçlerin zaferleriyle e, biçimleniyor. Ve buna karşı aktif güçler, üretken olan, kendinden değer üretmeye çalışan güçler kendi sınırlarına ve kapasitelerine doğru gitmeye, kendi kudretlerini deneyimlemeye çalışan güçler sürekli bir baskılanış altında. Yani var olanı, mevcut olanı, statik olanı savunarak onu korumaya, onu tutmaya çalışanlarla bunu sürekli aşındırmaya çalışanlar arasında bu kuvvetler arasında, sanatsal, estetik, politik kuvvetler arasında bir kapışma var bir savaş alanında Hatta bu değerin kaynağı meselesinde e, Dölez de Nietzsche ve felsefede çok net bir şekilde e, şunu ortaya koyuyor kölenin bakış açısından Reaktif kuvvetleri temsil eden çileci raklerin bakış açısından dünya ancak şöyle konumlandırılabilir. Sen kötüsün, öyleyse ben iyiyim. Değerin ancak bir diğer şeyi olumsuzlayarak var edebilen bir anlayış bu. Çünkü kendinden bir üretim, kendinden bir yaratım gerçekleştirmekte başarısız ve bu yüzden de hınc dolu. Aslında bu bu ayrım. Iı, direkt doğrudan doğruya bir öznelliğe gönderme yapmakla birlikte birbirine de geçen ayrım ayrımlar olarak karşımızda. Efendi bunun karşısına ben iyiyim. Sen öyleyse sen kötüsün şeklinde çıkabilir. Ama ıı, o da yine karşıtlığı ve ıı, dikotomiyi tam anlamıyla açmış değil. Bu nokta yani benzerlikten farka gittiğimiz dünyadan karşıtlıktan farka doğru gittiğimiz dünyaya olumsuzlamanın tiranlığının olduğu bu dünyaya e, Delos Spinozacı bir eksende şöyle bir e, yorumla e, eleştirde bulunur. Hatta çok önemli bir uyarı yapar. Nasıl ki tiranlar kendilerine kederli ve mutsuz halklar ararsa kederli ve mutsuz halklar da kendilerine tiranlar arar. Çünkü bu olumsuzlayıcı değeri üretemeyen ve sürekli olarak e, neşeyi baskılayan kuvvetler, tarihsel olarak kiranlığın kaynağındaki kuvvetler olarak görülüyor Hem Spinoza hem de İşte bugün de zaten e, sorgulamak istediğim şey, e, Dödez'in de Guattari ile birlikte Antiyotik eser, eserlerinde sordukları bu ünlü soru, bu, bu zor soru, arzu, niçin kendi baskı almış arzular? ya da kitleler niçin kendi kurtuluşlarıymışçasına kendi baskı arzularlar? Bu sorumsal e, Deleuze ve ilk kez e, sordukları bir şey değil. Bu uzun zamandan beri sorulan bir soru. Bu gerçekten çok kritik bir soru ayrıca. E, ve aslında mesela bilim rahım e, o ünlü sözü de Deleuze ve Guattari'nin anti-boyuyla bir sözdür. O bildiğin hepimizin bildiği o ünlü söz. Yani asıl açıklanması gereken aç insanların niçin çaldığı, işte sömürlen işçilerin niçin greve gittiği değil, aç insanların niçin çalmadığı ve sömürlenlerin niçin greve gitmediğidir. Bu, bunun gibi. Aynı, aynı bu eksende sorulan bir soru. Fakat farklı bir noktaya doğru gidecek. Şimdi bu soruya yanıt, yani arzu niye kendi baskılanışını arzulasın? Böylesine üretken bir şeyse ya da kitleler niye kendi e, esaretlerini arzulasınlar? Bu şimdi böyle elitist bir noktadan sorulmuş bir soru mu? Yoksa bu soru e, kitleler zaten aldatılıyor. İdeolojik mekanizmalarla işte e, ideolojik aygıtlarla e, bir takım bir takım yanılsamalarla kitleler zaten aldatılıyor. Bununla geliştirilebilecek bir soru mu? Doves ve genellikle e, bu ideolojik düzeydeki analizleri e, yetersiz buluyorlar ve ee, bize aslında ideolojinin altından yürüyen moleküler bir analiz yapmak zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Sık sık. Bu moleküler analiz ne? Ee, biraz ona değineceğim ben şimdi. Bir kere toplum e, özellikle antreotip eserlerinde baskın diyorum bu. İki kuvvet ya da iki kutup tarafından kat ediliyor. Her toplum. Bu, bu kuvvetlerden bir tanesi aslında aynı aktif güçlerde olduğu gibi şizoid ve devrimci güçler, devrimci kutup diyor. Şizoid ve devrimci kutup. Ama bunun karşısında ve bazen yan yana bazen iç içe paranoid, faşist bir kutup çıkıyor. Şimdi bu şizoid, devrimci güçler hani buradaki şizo klinikteki şizofren değil öncelikle. Ee, ama işte bu aynı Nehri bir kez bile girilemez diyen birinin gerçekliği deneyimlemesi gibi sürekli gerçekliği tecrübe etmeye çalışan, yaratan, hiçbir kurumsallaşmaya e, rıza göstermeyen, onu sürekli sınırlarına doğru götüren bir kuvvet birikimi bu. Şizoid devrimci güçler dediği güçlerdir, Deleuze ve ve bu e, bir anlamda tarihsel olarak işte e, kapitalizmin e, gelişimiyle alakalı olarak bir analiz e, safhasına oturtulacak, dolozluğot tarafından. Fakat bu paranoid faşist kutup tıpkı bir eee paran bir e, yapının sürekli etraftaki her şeyi sabitlemesi gibi. Birinci anlamıyla anlamıyla harekete hareketi tutmak istiyor. Yani hareketi noktalar arasına yerleştirmek istiyor. Devrimci güçleri noktasal yapılanmalar arasına yerleştirerek onları baskılamak istiyor. Paranoid faşist kutup aslında işte bugünkü benim sorutsu olarak gördüğüm şey bu paranoytik faşist kutba toplum nasıl direnebilir? Toplumlar bu bu kuvvetlere, bu kutuplara nasıl direnebilir? Deleuze e, bu şizoid derinci güçlerin e, yapılanışları ile ilgili olarak söyledi önemli bir şey var. Burada diyor ki e, Deleuze'e göre arzu toplumsal düzeyde örgütlenir. Daima ve daima örgütlenir. Bu örgütlenişler, bağlanışlar, birbirleriyle bağlanmışlar, makinesel bir takım ittifaklar yaratırlar. Ve bu bağlanışların kipi de tam da bilsel kipi bir V kipidir. Yani e, gerçekliği birbirine bağlayan, düğümleyen ve bir toplanış yaratan kuvvetlerdir şizoid devrili güçler. Buradaki makinesellik ne peki? Aslında Deleuze ve Goethe'nin bize açık bir tanımını vermez. Bir makine nedir? Bir makine... Makinenin tanımı nedir? Bununla uğraşmazlar. Hep sordukları soruşudur. Makine nasıl çalışır? Bir makine nasıl çalışır? Bu makine nedir? Teknolojik bir makine ama. Yani Bunu da çoğunlukla sormazlar. Ama mesela bir takım örnekler verirler bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi... Guattari'nin Kaosmosis eserinde yer alır. Guattari der ki bir taş duvar taşların üstte yığılmış hali değildir. Tam tersine bir makinedir ve sürekli içeriyle dışarısı arasında ayrım yapar. Böyle bir proto makinedir. Bir taş duvar. Yani buradaki makine kavramını birazcık deşmeye çalışır. Mesela kuklalardan bahsederler. Bin yaylanın girişinde. Bizom yaylasında. Girişinde. Derler ki bize bir kuklayla kuklacı arasındaki ilişki kuklacının varsaydığınız o iradesiyle kuklayı hareket ettirmesine dayanmaz. Tam tersine kuklacının parmaklarıyla kuklayı birbirine bağlayan o lifler var ya o liflerin ikisini birden eğitmesiyle olur. İkisini birden dönüştürür. Dolayısıyla özne, yani bizim hep varsaydığımız şekilde temsili dünya Kuklacının kuklayı hareket ettirdiğini varsaydığımız dünya aslında tam da böylesine çoklu bağlantılarla işleyen dünyadır. ile kukla arasındaki bağlantıları sağlayan o iplerin analizine girmemiz gerekir. İşte bu iplerin, bu bağlantıların varlığı bize makinesel bir dünya sunar. Ama bu makinesellik teknolojik anlamıyla makineyle sınırlı değildir. Örneğin bir saat makinedir derler. Bir saat niçin makinedir? Çünkü bize... Gündelik zamanı ölçmemizi, gündelik zamanı sınırlamamızı, birinci anlamıyla hareketin dünyasını, noktasal, çizgisel dünyayı e, yaratmamızı sağlar. Ya da buna yol açar. Hemen yine antiyodipin girişinde anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi anarlar. Çocuğun ağzıyla annenin memesi arasındaki ilişkiyi, birisi süt alan, bir diğeri süt veren bir makinesel bağlantı olarak anne-çocuk figürlerini önceleyen bir makinesel bağlantı olarak görürler. Bu çok tuhaf bir şeydir. Çünkü biz genelde anne ve çocuk ilişkisi olarak gördüğümüz şey, Deleuze ve Goethe tuhaf bir şekilde bağlantısallık olarak görüyorlar. Ve bu şekilde e, anne ve çocuk öznerlikleri yaratılıyor. Claire e, Farnay'la yazdıkları eserde e, sanırım Buna benzer başka örnekler de var. Ama mesela biz bir bisikleti de örnek verebiliriz. Bisiklet sürerken işte Todd May'in Denge kitabında yer alan bir örnek bu da. Bisiklet sürerken gözümüzle yol arasındaki bağlantı, ellerimizle direksiyon arasında, gidonla kıç arasındaki bağlantı tüm bunlar bisiklet sürebilme meselesini işte sürebilme sorununu çözmemizi sağlayan bağlantılar. Bu sebeple makine ser, bağlantı meselesi e, aslında kapitalizmin şizofreni eserleri boyunca sürekli e, karşımıza çıkar. Şimdi şizoid devrimci güçlerin kurdukları makinesel bağlantılar Döres ve e göre V şeklinde bağlanıyor. Yani bu bağlaç e, şeklinde bir bağlak bağlaksız bir yapıyla bağlanıyor. Fakat paranoid faşist kutup bize her zaman ya, ya da tipinde sesleniyor. Ya genç ya yaşlısın. Ya erkek, ya kadınsın. İşte benzer bunları türetebiliriz. Ee, ya insan, ya hayvansın. Bunlar da çoğaltılabilir. Şimdi bu paranoyi faşist kutbun e, sabitlediği dünya, ve sürekli kontrol altına almak istediği gerçeklik e, Foucault tarafından aslında e, antiyotipin girişine yazılan ön sözde e, çok net bir şekilde görülüyor. Foucault net bir şekilde bu eser diyor e, bir teorik kalkış noktası değil asla. Bizim için referans olacak yeni bir e, ideolojinin ya da bir şeyin e, referansı değil. Ama bizim için e, faşizan olmayan bir yaşama nasıl girebiliriz sorusunu sormayı deneyen bir tecrübe. Nasıl tecrübe edebiliriz bu eseri? Aynı şekilde bize faşizmin Sadece majör ve büyük anlatısal yapısını değil, içimizdeki faşizmi, bedenlerimize yayılmış moleküler düzeydeki faşizmi teşhis etmemizi ve bunu görmemizi isteyen bir eserdir, özellikle. Zaten bugün hani faşizme ya da paranoyi faşist kutba hiyerarşik düzenlemeye, moler olana nasıl direnilir meselesi e, koyduğumuz bu faşizm hiçbir zaman sadece yukarılarda olup biten değil ya da ideolojik düzeydeki faşizm değil. Aynı zamanda cinselliğe yayılmış, bürokrasiye yayılmış, işte gündelik hayata yayılmış e, faşizm türlerine karşı nasıl Sorusudur bu. Ve bu soruyu, e, yanıtlama çabası aslında soruyu daha da değişmeyi gerektirdi. Deleuze ve Goethe arasından. Bu sebeple Deleuze'nin mesela kontrol toplumları üzerine Not adlı kısa çalışmasında çok özel bazı e, belirlemeler buluruz buna dair. Bunlardan bir tanesi FUKO'nun da aslında paylaştığı, artık çağımız toplumlarının disipliner yapıdan olabildiğini uzaklaşıp bir denetimci ya da kontrol toplumu dediğimiz bir toplumsal bünyeye doğru evrildiğini söylediği yerler. Burada DÖLÖZ işte ile paraleldir bu noktada ve bize bir denetim ya da kontrol toplumuna doğru bir geçişin Çağımız toplumları tarafından deneyimlendiğini açıkça söylerdim. Ve şöyle karşılaştırmalar yapar mesela. İşte kontrol toplumunda e, denet, disiplinci yapıdan yapının aksine e, kalıplar yoktur. Mesela disiplinci yapıda işte bir takım kalıplar içerisine konuluruz hepimiz. Hapishane belli bir öznelik biçimi belirler. İşte hastane belli bir öznelik biçimi belirler. Hasta öznesini yaratır. İşte e, okul belli bir eğitimli birey öznesini yaratır. İşte akıl hastanesi belli bir delilik tipini örgütler. Toplumsal olana bunu yayar. E, fakat e, bunlar belirli kalıplardır. Ve bu disipliner yapıda, yani bizim artık bir anlamda aşmış olduğumuzu düşündükleri, e, Dönöz'ün özellikle düşündüğü, e, bu toplumsal formasyonda e, bizler artık yeni modülasyon biçimlerine sokulmuşuzdur biyopolitik ya da biyo iktidar e, eksenli tartışmanın e, dönözde varlığı e, şeylerden, yoğunlaştı noktalardan bir tanesi. Bu modülasyonlar nasıldır? Aslında her birimiz birer kapasite olarak görür sistem. Bazen birer işte e, ücretli performans kapasitesi olarak bizler e, bazen bir risk kapasitesi olarak bizler e, halbuki disiplinci yapıda e, Şöyle bir işleyiş vardı. Çocuksun, büyük değilsin. Ee, büyüdün, artık çocuk değilsin. Bir öncekini sürekli olumsuzlayarak giden bir yapı. Ee, öğrencisin, artık çocuk değilsin. Böyle ilerleyen bir dizi. Bunu özellikle Diyaloglar Eser, Eserinde söylüyor. Claire Farnay'da yazdıkları. Ee, ee, askersin, artık sivil değilsin. Askerliğin bitti, iş buldun, artık işsiz değilsin. Sürekli böyle bir öndekini e, olumsuzluyarak giden ve sonunda emekliliğe varıp işte insan hayatını e, ölüme doğru gönderen bir dizilim. Şimdi bu dizilim e, disipliner yapının e, kalıplarla işleyen, bir takım e, dizgelerle işleyen sistematik yapısıydı. Kapitalist aksiyomatik derece göre bunu kırdı. Bunu dönüştürdü. E, ve her bireyi kendi özgür modülasyonu içerisine soktu birer değişke olarak örgütledi ve onu bir kapasite olarak görmeye başladı bu kontrol toplumunda karşımızda artık hastaneyi gitmek ya da hastanenin içerisinde öznelini kazanmak yerine bütün bir toplumsallığın hastane biçiminde bütün bir toplumsallığın eğitimsel yapılar içerisinde örgütlendiği bir sistemden bahsediyoruz. bu Hasta kontrole girer mesela. Mesela eğitim artık sadece okul binasında var olan bir şey değildir. Bu kontrol toplumunda. Eğitim sürekli eğitim kavramıyla birlikte bütün gündelik hayatı kuşatan hatta bu yaşamsal süreci kuşatan bir yapıya kavuşmuştur. Mesela bizde çok yaygın değil ama toplum destekli polislik diye bir kavram var. Toplum destekli bir güvenlik ve kontrol mantığına erişmiştir toplumlar. Bu toplumda böyle Türk da vurguladığı bir şey. Artık insan kapatılmış insan değildir. Disipliner yapıdaki gibi kapatılmış insan değildir. Borç içerisindeki insandır derdür. Bunu sıklıkla vurgular ve hatta otonomist ot e, bazı yazarlar bu borç meselesini Lazarro gibi e, genişleterek e, bunu iyice derinleştirdiler son zamanlarda. bu borç meselesine birazcık daha eğilmek istiyorum ben. Döldöz'ün, Guadagnin'le birlikte Kapitalizm ve Şizofrenin birinci e, eserin birinci cildinde e, Antiolydik'te bize varoluş borcu kavramı ile anlattıkları bir şey var. Despot'un gelip, e, Despotik'in bütün toplumsal akışları kitleyip ...bu akışlar maddi akışlar, enerji akışları... ...bu akışlar nüfus akışları... ...işte insani ve insanın kontrol altına alabildiği... ...bütün akışları kilitleyip kendi bedeninde toplayıp topladığı... ...ve dolayısıyla doğmuş ve doğacak olan her şeyi... ...kendisine bağımlı kıldığı bir süreçten bahsederim. Bu süreçte... ...bir varoluş borcuna dönüşmüştür derdik, Borç. Ancak kapitalizm gelerek... Bu borç ilişkilerini despottan sökmüş, despotun kitlediği akışları bırakmış ve bu akışları sermayede yeniden konumlandırmıştır. Bu sebeple kapitalizmde herkes sermaye borçludur. Kapitalizm aksiyomatiğin işleyiş biçiminde e, her birimiz birer borçlu öznellik olarak örgütleniriz. En başından itibaren ve bu borçluluk sadece finansal borç da değildir. Ahlarken ve vicdanen borçluyuzdur. Bunu nereden türettiklerini biraz inceleme şansım oldu son zamanlarda. Ee, bunu aslında e, Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğünde şu e, ve şuradan e, sözcükleri arasında e, koyduğu e, bağlantı üzerinden düşünelim. Yani Almanca'daki bu sözcüklerin birisi işte borç diğeri suç anlamında iken e, ve Nietzsche'nin tam da suçlu, kendini suçlayan, yaşamdan nefret eden, öfke kusan o öznerliğin biçimlenişini alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki ekseninde düşünerek materyalist bir soykütük yapması gibi Deleuze ve Guattari de kapitalist aksiyometik içerisinde kapitalist ilişki biçimleri içerisinde borçlu öznerliğin yeniden sermayeye yönelik borç olarak örgütlendiğini söylüyorlar. Ve burada çok tuhaf bir şey söylüyor Deleuze bize. Birey yani individual Artık birer, bir dividüele dönüşmüştür. Kontrol toplumunda. Bu ne demek? Bu aslında e, bireyin parçalanamaz, bölünemez olduğunu sandığımız o bireyin bir takım ilişkiler içerisinde bağımlı kılındığını ve dönüştüremeyeceği makinesel ilişkilere gömüldüğünü söylemektedir. Yani birey aslında e, makineyle teknolojik bir makine olsun. Ben ATM'yi falan örnek görüyorum mesela. Daha önceden e, birey durdurabileceği bir ilişki içindeydi makineyle. Ama dividuen dediğimiz şey bu ayrılmış yapı yani bireyin çözündürüldüğü bu sistematik kontrol toplumunda artık birey çözünüyor. Ve dolayısıyla bir ATM makinesiyle durdurabileceği bir ilişki içerisinde değil. Onun tarafından yönlendiriliyor. Bugün paranız e, ya da bugün ATM size şunu soruyor. Bugün e, Bugün paranız e, ne yaptı? Bugün e, işte hani kişilikler e, atfediyoruz size ve sizin etrafınızdaki şeylere. E, aslında e, neyin neye sahip olduğuyla ilişkili e, net ayrımları yapabilmemizi olmaksız bırakan bir sistematik bir e, kontrol anlayışıyla karşı karşıyayız. Ama e, darez bu noktada umutsuz değil. E, yaşam her zaman e, yeni alternatifler ...yeni çözüm biçimleri sunacak. Zaten sunmakta. Yaşam hiçbir şekilde aşkınlığın bakış açısıyla gördüğümüz gibi tüketilebilecek bir şey değil. Bu ister insan yaşamı olsun, ister başta örneklemeye çalıştığım... ...astronomik düzeydeki nesneler düzeyinde olsun. Yaşam hep sürekli olarak kendini ifade etmek durumunda. Ve bu ifadeler kimi zaman yıkıcı, kimi zaman son derece boğucu biçimler alabilirler. Bu sebeple dölöz mesela 68 Mayıs hareketinin moleküler bir çizginin patlamasıdır der. Bu ne demektir? Toplumsal bir olay nasıl olur da bir çizgisellik, bir çizgiselliğin patlayışı olarak görülebilir? Aslında yaşamı kat eden çizgilerden molar olan, yani yerleşik olanı, sabit olanı birinci anlamıyla hareketi benimseyen, bize nokta sallığı dayatan bu molar çizgiler bir şekilde stat statize etmeye çalışırlar her şeyi. Ama varoluşları kendilerinden gelmez yolluklar. Onlar bir şeyi durdurarak bağlılar. Akışları kilitleyerek bağlılar. Her zaman moleküler olan çizgiler tarafından aşındırılmakla karşı karşıya kalırlar. Aşındırılırlar. Ve toplumlar da aslında kendi sınırlarına doğru giden, gidebildikleri ölçüde özgürleşebilen özellikler, orjiklerler. Dolayısıyla to her toplumun moleküler akışları, moleküler noktaları ve bir de göçebe, kaçış çizgileri vardır. Bir toplum hangi çizgilerini izleyeceğini, hangi yaşamsal birikimlerini izleyeceğini önceden karar veremez. Ve çoğunlukla arzunun niçin kendi kendine bastırıldığını sorduğumuzda karşımıza çıkan sorunsal da budur. Bir toplum eğer molar yapılarını benimsiyor, ...ve onları olabildiğince yeniden üretiyorsa, karşımızda faşizmi arzlayan kitleler... ...hatta içimizde faşizan öznerliklerin doğduğunu görmemiz hiç de tesadüfi değildir. Bizler ne kadar gerçekliği temsil etmeye, onu durdurmaya, sabitlemeye çalıştıysak... ...o kadar paranoyi faşist kutup tarafından esaret altına alınır. Ve akışlarımız kitlendi. Bu akışlar işte nüfus akışları olabilir, fikirsel akışlar olabilir, maddi akışlar olabilir. İlkel teritoryal makinede, bu akışlar av akışları olabiliyor. Ama despot gelir ve o ilkel sosyusu keser, koltar. Onu yukarıdan böyle koltar ve zapt eder. Kapitalist gelir, bu akışları serbest bırakır. Bu akışları serbest bırakır ama yeniden sermayede yerli yurtdulaştırmak için serbest bırakır. Bu sebeple mesela e, Antiohiditte şey Şöyle bir söz ederler, yani. Ee, aslında e, bir anlamda üretimselliğin e, ya da emeğin soyut ve öznel özünü e, fark eden, keşfedenler e, bu Burjuva iktisatçılarıydı. Ricardo gibi. Falan. Ama daha sonra ya da Sivik Ama daha sonradan bunu alıp özel mülkiyete konumlandırdılar. Evet yani e, emeğin üretken e, yapısını fark etmişler ama onu, onu götürüp özel mülkiyete kodladılar yerde Tıp grubunun gibi, psikanaliz eleştirilerinde de Arzun'un öznel ve soyut özünü fark edenin e, Freud olduğunu, fakat bunu alıp götürüp yeniden anne baba çocuk üçgenine aileci bir yapıya sıkıştırdığını söylerler. Bu sebeple Arzun'un toplumsallığını yeniden deşifre etmek durumundayız. Arzu toplumsaldır. Arzu toplumsal bir makine şeklinde örgütlenir. Tıpkı kuklayla kuklacı arasındaki bağlantıların çokluğu gibi. Bizler arzularız. Arzuladığımız için yan yana geliriz. Ve bunun için emek veririz. Yani arzu e, tıpkı Marx'ın canlı emek fikri gibi üretkendir. Dönez ve Goetler için e, Ama bu canlı emek nasıl ki işte bir metaya ya da bir üretim sürecine sokulup orada hapsedildiğinde ücretli emeğe dönüştürüp potansiyelleri baskılandığında sömürü süreci gerçekleşiyorsa arzunun da başına benzer bir şey gelmektedir. Arzu reaktif, reaktif hale getirilmektedir. Faşizan nesneleri arzulamak zorunda kalmaktayız ya da faşizan nesneleri arzulamaktayız. Neden bu böyle? İşte aslında benim hani sormaya çalıştığım değişmeye çalıştığım soru bu. Belki bununla ilgili Yaşamın bu ifadeciliği, yaşamın bu ifadesel e, açılımı meselesi bizim için önemli olabilir. E, bir de buna karşı e, yani rizomatik dedikleri şey, dolöz ve kuarterini e, belki bir e, bir direniş e, hamlesi olarak, bunun içerisinden yani, ya da reaktif yapıları içeriden oyabilecek bir kuvvet birikimi olarak e, karşımıza çıkabilir. Mesela şeyde çok e, güzel bir sözleri var, işte. E, Binyayla da, diyorlar ki patronun ofisi kulenin tepesinde olduğu kadar koridorun da sonundadır. Şimdi bu aslında bir anlamda bizim bu düşünüş tarzımızın, hani bu hiyerarşik düşünüş tarzımızın kapitalist aksiometrik içerisinde yatay şebekelerde de örgütlendiğini, buna karşı da verilecek bir mücadelenin tıpkı Filistin'in direnişçilerin yer altında kazdığı tüneller gibi yani tıpkı e, işte apartman boşluklarımızdaki e, boşluklarımıza kuşların yuvalar kurup bir sonraki yıl tekrar gelip onları onarıp onarıp e, var olmaları gibi e, ya da tıpkı işte burada yuvarlak bir şekilde oturarak birimizin yüzünü görerek e, aslında bu işte tek odaklı mekansal yapılanıştan kaçmaya çalıştığımız gibi bunun yollarını e, arayacağız dördüncü gönderiye göre. göre, göre. Ve yaşam da burada hep bizden yan olacak. İşte Döloz ve Golgoth'ları, hatta Döloz'un şeyi var, şöyle bir laf var. Karşılaşmaları örgütleyin. Hani diye işte. Yani e, bence burada güzel bir karşılaşma örgütlendi. E, ben teşekkür ederim hepinize. Sağ olun.